Sevgili değerli rektörüm ve üniversitemizin çok değerli yönetimi, bilhassa rektörlüğümüzün kuvvetli liderliği, koruyuculuğu desteğiyle engelli öğrenci biriminin ve sosyal yaşamı destekleme topluluğunun emek de vererek e, tezgah ve mutfak çalışmalarını e, üstlenerek bizi bir araya getirmesinden dolayı Muhterem rektörümüzün liderliğinde Hepsine çok teşekkür ederek Söze başlamak istiyorum efendim Hoş geldiniz. Bugünkü konferansımızın Çok değişik bir adı var Görünmeyen de Görünen Bunun söz açılımına dair Kıymetli hocamın Bize sarf edeceği Güzel sözlerin önünü tıkamamak bakımından çok fazla sınırlayıcı bir şey söylemek istemiyorum. Ama şu kadarı var ki gönlümüzün yani gönül gözümüzün, basiretimizin bulduklarına, gözlerimizin şehadet etmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Gözlerimizin gördüğü şeylere basiret süzgecinden geçirmeden bu doğrudur, bu gerçektir diye yanılmamak gerekiyor. İşte bu çerçevede kıymetli hocam o değerli zümrüt değerindeki tatlı sözleriyle hitap ederken bu meseleyi biraz o geniş kültürü içerisinde açacaktır. Ama muhtemelen sormuşlar senin adını koyacağız ama ne iş yapacaksın diye sormuşlardır Hayati Bey'e. O da Hayati derecede inandığım şeyleri inançla <gülüyor> anlatmak istiyorum demiştir. Onun için adı herhalde hayati inanç kalmıştır diye düşünüyorum. <gülüyor> Muhterem hocam tekrar şöyle bir güçlü bir şekilde elinizi de sıkarak hoş geldiniz demek istiyorum. Bu enerji çok önemli bir şey. Ee, evet, önce insanlar elleriyle tokalaşırlar sonra o enerji yüreklere akar. Demek ki e, insanların damarlarında akan kanın içinde nasıl bir enerji olduğunu gözlerimizle görmüyoruz. Ama hissiyatımızla algılıyoruz. Hocam sizce e, görünmeyende ne görünürler vardır ki bu mesele? Ömür boyu, tarih boyu insanların çok önemli meşgaleleri olmuş. E, gönül dergahları kurulmuş. Neyi eksik bırakmışız ki? gönül adamları diye bir kavram çıkmış ortaya. Buyurun efendim. Eksik olma aziz kardeşim. Eksik olma çok teşekkür ederim. Çok güzel yol açtın. Yani ben uzatmadan konuşmamı bitireceğim. 4-4,5 buçuk saat sırasında kısa bir program olarak. <gülüyor> Çünkü fazlası yoruyor dinleyici te tecrübe edilmiştir. O bakımda ilk anda sorunuzla karşılaştığımda aziz dostum Kendisine aziz dostum diyorum, şöyle ki geçen yüzyılın son çeyreğinde biz haylice halidaşlık ettik, mesai arkadaşlığı yaptık. Demin adı geçen radyoda, TGRTFM'de benim bir programım vardı. Sokak Lambası. Sokak Lambası. Gece saat 12'de başlar, 3'te biterdi. Herkes uykudayken yayında olduğumuz için aklı başında dinleyicimiz olmazdı bizim. <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle konuşurduk, ileri geri falan. Hastalık, rahatsızlık, aşılamaz meşguliyet benzeri durumlarda. O saatte bizim dinleyicimiz Mehmet Çelenki isterdi. Ve tabii bu benim fevkalade aleyhime olurdu. Programı hepten o yapsa daha iyi olur derlerdi dinleyiciler. Bunu yüzüme söyleyen de çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık ne yaparsınız bize, bize de bir iş lazım. Tabii biz yaptık onu 5 sene falan yaptık. Ee, zevkle dinlerdim. Gittiğim yerde vaktim müsaitse eğer böyle ağır bir durum yoksa Katılamadığım yerime Selen kardeşimin geçtiği programı zevkle dinlerdim. Hakikaten derdim ki Aslı bu da işte bizimki görüntü. Sualınızla karşılaştığımda Hatırıma iki beyt düştü. Biri Arabi biri Farisi. Yani bunu niye öyle yapıyorsun Falan Türkçe niye değil Derseniz bal gibi Türkçe işte canım. Görünen de bir görünmeyen. Görünmeyen de bir görünen. <gülüyor> o nice hatta şöyle ki Adam hacca gitmiş. 80lik ihtiyar. Ben öyle adamları çok severim böyle. Okuma yazması yoktur falan. Üniversite okumadıkları için kafaları karışmamıştır. Gayet, <gayet güzel <gülüyor> net şeyler düşünürler. İnsana sadra şifa halleri <gülüyor> ve sözleri vardır. İhtiyar dönüşünde sordum ben. Ne gördün Hicaz'da diye ya bu Araplar anlayamadım dedi. E, ne oldu dedim bir densizlik mi gördün? Ya o dedi ezanı Türkçe okuyorlar. Namazı Türkçe kılıyorlar. Hatta Kur'an'a Türkçe okuyorlar da kendi aralarında nece konuşuyorlar anlayamadım diyor. <gülüyor> Şimdi bu üç lisanın birlikteliğiyle on asır geçirdik bu coğrafyada. Arapça ilim dili, Farsça sohbet dili, Türkçe devlet dili dedik. Tescil ettik. Ya da şöyle dedik. Enbiya'nın lisanıdır Arapça, Evliya'nın lisanıdır Farsça ve Ümer'a'nın lisanıdır Türkçe. Hakikaten dünyanın gidişini tayin etmiş Türk liderleri, liderlerin büyük devlet adamlarının Türkçesi, Türkçe ağzına çok yakışmış. Hep öyle olmuş. Aklıma o yüzden geldi. Hem Arabi hem Fars'ı birer beyt. Manada örtüşüyor. Görünmeyen de görünen. İstanbul Üniversitesi'nde talebeyim. İki yıldır, üç yıldır evli. Hala okul bitmemiş. Böylece Ezber kabiliyeti fena halde artmış ve ayrılık şiirlerini ezber ediyorum. Gelen mektupları da ezberliyorum falan. Hatırlayalım Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin kelamını. İlim talebesine zillet ve gurbet lazım. Aksi hüsrandır. Böyle olunca insanın galiba kavrayışı da artıyor. Hassasiyeti artıyor. Önüm sıra üç beş kişi var aramızda. Bir delikanlı dikkatimi çekti. Şen şakrak bir çocuk. Oldukça neşeli. Bu herkesin dikkatini çekmiş olmalı ki birisi ona laf attı, maşallah çok neşelisin dedi. Hakikaten böyle fıkır fıkır, raks vazgeç, oynuyor çocuk, o kadar neşeli, bir Kerkük türküymüş. Böylelikle hem Arapça hem Türkçe ana dili, neşelisin serzenişine <gülüyor> takılmasına şöyle bir beytle cevap verdi. La tahsibenne inni erkusu beyneküm taraban fattayru yerkusu mezbuhan minel elemi dikkat kesildim tabi anladım güzel bir söz de ee, ne dediğini bilmiyorum ki bülbül dinler gibi canım hani bülbül öter nefesin kesilir dinlersin halbuki kuş dilini de bilmiyorsundur İşte susmasın istersiniz sen bülbülceyi biliyor musun hayır ne dinliyorsun niye dinliyorsun Valla kendine bile itirafı belki edemez, bilemezsin, bilemeyebilirsin, bilmediğini sanırsın da haddi zatında sana cenneti anlatıyor ya o sana tanıdık geliyor o yüzden dinliyorsun. İyi de ben cenneti görmedim diyeceksen peşin söyleyeyim baban oralı tanırsın sen cennet adem nerelisin sorusuna vereceğin en doğru cevap cennetliyim. Niye babam oralı? çocuğun beyti dikkatimi çekti defterimi kalemimi çıkardım halen öyle yaparım. Onu da tavsiye etmiş olayım yani böyle bir aksaçlı olarak. Tabii 59-58 bu yaştan sonra artık biz de aksaçlı kategorisine dahiliz. Üstadım yani şeklinde gösteriyor. <gülüyor> Torunum yanımdaydı geçen de 5 yaşında ellerinizden öper. Bab, dede saçlarını griye mi boyattın dedim. <gülüyor> İyi fikir dedim ben. <gülüyor> Hakikaten. Şunu bir daha söyler misin dedim. Söyledi. İslam harfleriyle yazmasını rica ettim yazdı latinize bir daha ben yazdım anlamını çalıştım yani kuyrukta beklerken bir beş dakikasını aldım delikanlının şair diyor ki beni oynuyor görüyorsunuz ve hükmediyorsunuz ki pek neşeliyim acele etmeyin yanılıyorsunuz neşemden değil kafası kesilen bir kuş gibi elemden çırpınıyorum. Allah Allah Allah Allah. Adını bilmediğim, halen bilmediğim o şaire ceket iliklerim bin yıl mesafeyle. Sonra bir gün karşıma şu Farisi bey çıktı, nefesim kesildi. Berk rader hürmenin merdum temaşaker de ast ankipin ki halim merdumi dünya hoş Uzaktan bakarsın, bir ateş yakmışlar ve etrafında insanlar dönüyorlar görürsün. Keyfe bak milletteki piknik yapıyorlar. Ya dünya bunlara güzel falan dersin ama yaklaşınca utanırsın. Adamın harmanı yanmış söndürmek için çırpınıyor. Acele etme. Firasetini açık tut. Göründüğü gibi olmayabilir. Kalbinle bak. Üstadım çok haklı. Çok haklı. Elini tuttuğunuz, kendisiyle tokallaştığınız has adıyla misafahalaştığınız insanın size o anda aksettirdiği bir şey vardır. Aktardığı bir şey vardır. Çünkü insan öyle bir yaratık. Görünmez antenleri var. Ve öyle bir şey ki burada bilgi falan da işe yaramıyor. Yani kalpten kalbi. Minel kalbi ilel kalbi sebilâ. Bir yol var kalpten kalbe. <gülüyor> Gidiyor. Keşecizade İzzet Molla diyor ki, hadi bir de Türkçe. <gülüyor> diyor ki Dedik ama hatırlayamadık. <gülüyor> Allahümme salli ala Muhammed. Bir yudum su içeyim bir dışarı. Ben düşüneyim bir satı. <gülüyor> şimdi tabii e, özellikle. Bu arada geldi. Ha, geldi mi? <gülüyor> Bu ama devam edin başladınız şimdi. <gülüyor> ben unutmam merak <gülüyor> ettim. Olur rencide hatır geçse gönlümden dahi vuslat. Niham bir yol mu vardır hatır ve canane gönlümden. Yani biraz böyle. Ağdalı okumama müsaade edin yani Keşiciz Ali İzzet Molla'dan bahsediyoruz Şaka değil adam, adam çok ciddi Bizim yeraltı dünyasındaki üstadlarımızdandır <gülüyor> Yeraltı dünyasında çok tanıdığım var benim Çok ahbabım var Geçen de böyle söyledim 35 yaşında yeni yönetmen arkadaş TRT'de Yeraltı dünyasından bahsediyor bu ne diyor filan de Ürpermiş <gülüyor> Yanlış anlama dedim ya yeraltı dünyası Geçen de bir talebimi çağırdım İstanbul'a Üstadım diyor bana çok nazik bir çocuk Bak biri sensin onu Biri sensin bak. Çalış ha? Yani bir gün gidince benim yerime siz konuşacaksınız dediğim talebem bu. Hilafet halifem yani. <gülüyor> Fakat tahdit var. Sağlığımda konuşmak yok dedim. Garibim tabi dua ediyor şimdi içli içli. Ya Rabbi hocam hayırlı bir vesileyle Ankara'yı bizzaman. zaman <gülüyor> as soon as possible. <gülüyor> Gitse de meydan bize kalsa diye muhtemelen. Sorunca inkar ediyor ama. Dedim ki ben ona üstadım diyorsun madem bana ben de seni üstadlarıma götüreyim. Gel gezdireyim dedim İstanbul'a. Geldi, zannediyor ki aksaçlı sakallı birilerinin elini öpeceğiz falan. Götürdüm Edirnekapı'ya, ev Sultan Kabristan Göster Dedim, üstel, bizimkiler burada yani Bizim ustalar, yerin altındalar bedenen. Listede yazılı isimlere baktı, baktı, düşündü, çocuk içlendi. Dedi ağabey, geceleri, akşamları burada ne muhabbet dönüyordur dedi. <gülüyor> i̇şte onlardan biri olan İzzet Mollı okuduğum beytte diyor ki, kalbimden geçirsem vuslatı, kavuşmayı kalbimden geçirsem kırılıyor o. Ağzımı açmıyorum, kelam etmiyorum, anlıyor mu, hissediyor mu? Ne oluyor? İnciniyor. Rencide hatır oluyor. Olur rencide hatır, geçse gönlümden dahi vuslat. Nihan bir yol mu vardır? Hatırı canane gönlümden. Gizli bir yol mu var acaba? Benim gönlümden onun gönlüne diyor. Tecahüli arifane soruyor. Var tabii. Kalpten kalbe yol var. Yeter ki sen o yolu kesme. Yeter ki karartma. Asıl gör <gülüyor> görüyorsun o kalp gözü dediğimiz, firaset dediğimiz basiret dediğimiz sonra üstadımın dediği gibi gözle teyit edersin etmesen de olur etmesen de olur çünkü evet. teyidini dahi e, ihtiyacımız olmadığı şuradan belli mi acaba size sorsam adam direksiyonun başında yolda üç şeritli e, otobanda seyir halinde boş yolu bırakıyor ne hikmettir ne düşüncedir ne durumdur? Arabayı tırın altına sürüyor. Ya. Uyumuyor. Uyumuyor. Hani görüyordun? Hani görüyordum. <gülüyor> evet. Gizli bir yol var. Beyaz kağıda sütle yazılan yazı hükmünü icra ediyor. Efendim. Kendini övmeyi kendisi yapar. Ben o yüzden bir şey demeyeceğim dedi ama hakkımda ne varsa hepsini de söyledi. Bize bir şey bırakmadı. <gülüyor> Belki sadece şu eklenebilir delikanlıların söylediklerine iki evlat üç torun bugünlerde bir dede keyfi var bildiğiniz gibi değil Maşallah. tavsiye ederim yani <gülüyor> lütfen ön sıradaki saçlılar ve arka sıralardaki çok gençler için kısa bir hikayem var üstadım. Memnuniyetle dinleyelim 22 yaşında İstanbul'da 1983'te hukuk talebesi iki yıldır da evliyim. 20 yaşında evlendin, zorun neydi? Daha 3 yıl okuyacakmışsın falan diye sormaya kalkmayın sakın. Acelem vardı, başkası alır diye çok korktum. Derhal el koydum meseleye. 2 yıl sözlü ve nişanlı kaldık. Bu müddet zarfında. Hiç görüşmedik dersem, doğru olmaz, görüştük. 4 defa. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda. 2 yıl içinde. Ve bu mülakatın görüşmelerimizde... Toplam 20 kelime konuşmuşluğumuz dahi vardır. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim. Yani. <gülüyor> Dört seferde 20 kelime. Ve mutlaka şunu kaydetmeliyim. Bu görüşmeler asla baş başa olmadı. Onun anne babasıyla benim anne babam olay yerindeydi daima. <gülüyor> Ve bundan zerre kadar şekva ediyorsam nam namerdim. <gülüyor> Memnuniyetle anlatıyorum. Çok güzeldi, doğrusu da oydu sanki. Geçen yüzyıldan bir hatıra. Kırkıncı yılı idrak ediyorum bu sene hayli masraflı bir merasim olacak. Kırkıncı seneyi devriyesi falan. İşim zor. Diyebilirsiniz ki kırk yıl ayakta tuttun bu müesseseyi pek mi Mahirsin, muazzam bir üretici misin, sabırlı mısın nedir falan? İki sebep söyleyebilirim. Öyle değil, bana kalsa kırk defa yıkılırdı da. İki sebep var burada, biri onun anne babası ile benim anne babam toplam dört kişinin 50'şerden şerden 200 yıllık hayat tecrübesine yaslandım. Temel sağlam. İnsanlık tarihinin kaydettiği en sağlam evlenme usulü odur. Görücü usulü derler. Pesbaya Yeşilçam filmlerinde acite edilmiş senaryolarla karikatürize edildiğine bakmayın. Yalan söylüyorlar. Görürsün orada. Hatta senin görmen yetmez. Göremeyeceklerini gören vardır. Tecrübenin basiret gözü bakar ona. aldanmaz Bugün tercihini neye göre yapıyorsun? Pastanedeki duruş, yoldaki endam, kullanılan parfüm, makyaj, kandırma beni ben biliyorum. Ya. O kadar süslensen beni de beğenirsin. <gülüyor> Satı bakıyorsun. Halbuki şu hükmü unutuyor olabilirsin. Nefsi ve hissi işlerin sonu hüsrandır. Kaydet. Nefsi ve hissi işlerin sonu solu hüsrandır. Bir bu sebep var. Yani 200 yıllık hayat tecrübesi ve dört aklı başında bizi seven insan aleyhinize kumpas mı kuracak ya? Sizin aleyhinize bir çete mi teşkil edecekler yani? Bu kadar insafsız olur mu? Bir düşün ya, bir bak ya Allah Allah. Tecrübe ilmi geçti. İkinci sebebi şöyle özetleyebilirim. Adam kırkıncı yılında demiş ki hanımına, hanımefendi Allah'ın izniyle ikimiz de cennete gideceğiz. Kadın da şaşırmış, nereden de müjde aldın demiş, ne bu cesaret. Valla demiş, kırk senedir ben sana şükrediyorum, sen bana sabrediyorsun. Şükreden de sabreden de cennettedir. Yani şanslıydım. Ama bunu gençlerimize aktarma. Yani şimdi şöyle bir şey var, iki yıl sözlü nişanlı, üç yıl evli okuduk falan, o hep ayrılık yani. Arada sadece mektup gidip geliyor, başka bir imkan yok. Telefonun adı var, kendi yok. Yazılıyorsun, üç saatte çıkmıyor. Çıktığında zaten ben hanımla görüşeceğim diyemezsin, denmez. Selam gönderirsin sadece. O yüzden de beklemeye değmez. <gülüyor> üç meyve var, yeğilir. Biri elma, biri ayva, biri nar. Elma size, ayva size, nar bize diyor ya. Üç güzel var, sevilir. Biri ana, biri baba, biri yar. Ana sana yar, <gülüyor> baba sana yar, bana diyor ya. Mektuplaşıyorsun sadece. Mektubuna bir ay sonra cevap geliyor normal şartlar altında. Kimsenin ihmalinden dolayı değil bu. Yani sen doğrudan hanıma mektup yazamıyorsun. Ayıp diye bir şey var. Yazılmaz. O babaya bir mektup yazarsın. O zarfın içinde küçük bir zarf vardır. Onun içindeki küçük mektup hanıma yöneliktir. Ve o mektup ulaştığında bir gün hanıma verilebilir ihtimaldir. Verildikten sonra cesaret edip okuyabilir. Hatta vakit bulup cevap yazabilir. Cesaretini toplayıp babama verebilir. Postaneye iletilmek üzere. Ve babam da unutmazsa... Postaniye verir, bir ay sonra cevap gelir, satır satır ezberlersin. Hani Leyla'sı için Mecnun Çölü geçtiydi. Şirini için Ferhat Dağı deldiydi. Bugünlerde Tuğçe'si için belki kontör yüklüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o günlerde giden gelen mektuplar dosya halinde geçen gün önüme kondu. Hiçbir şey kaybolmamış. <gülüyor> Ve ayrılık şiirlerini ezberliyorsunuz, hissiyatınız artıyor. Yani, Şairlerin işte böyle bir tarafı var. Yani şair değilim, şiir yazmadım o manada da şiirle meşgulüm okuyup anlama cihetinden. Herkesin önünden geçip giden, duyduğu, işittiği, gördüğü, kokladığı, üstüne bastığı, altında bulunduğu her şeyi onlar bir farklı görüyorlar, bir farklı bakış açısı gösteriyorlar. Sen de diyorsun ki ya elli senedir şunu görmemişim ya. Mesela <gülüyor> tevazuyu öğütleyecek Nabi Üstadım. Benim Nabi ile aram çok iyidir. 45 yıldır divanıyla meşgulüm. Biraz erken gitmiş, göremedim kendisini. 1712'de göçmüş. Ben geldiğimde epey olmuştu. Ama 45 yıllık divanını okuduğum bir adamı görünce tanırım ben orada yani. Eminim bundan Allah'ın izniyle. Siz değil misiniz Nabi Abi diyeceğim. Nabi Abi. Ne dolaşıyorsun ayak altında filan diyecek olursa bir dakika diyeceğim. O kadar kolay değil. Dünyada erişemedik ama burada kaç göç yok. Şartlarımızı eşit. Şartlar eşit şimdi. <gülüyor> Yazdın gittin. Senden sonra başımıza neler geldiğini, nasıl bir Türkçeye mahkum olduğumuzu hesap etmedin, aşk olsun bu bir. Senin yazdıklarını Türkçeden Türkçeye tercüme edelim derken baş döktük. e ne yani diyecek olursa? Maraba, marabalığını yaptı. A da ağalığını yapsın. Işte terazi elinden geldi. <gülüyor> Geçen de biri bana dedi, şefaat yok diyorlar, hocam ne dersin? Dedi. Canlı yayındayız. Doğru demiş dedim, şefaat yok diyene şefaat yok. <gülüyor> <Tövbe, estağfurullah. gülüyor> Tevazu öğütleyecek, alçak gönüllü olmayı gösterecek ama nasıl gösteriyor? Her zaman rastladığımız bir hadiseyi o e, vezne koymuş. Demiş ki, zillet erbabı olur nezdi ilahi de aziz. Halk camide el üzre götürür pabusun. Birinci Mısır'a da şu, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. İnersen çıkarsın, alçalan Allah yüceltir falan. Bunu diyor, bunu herkes anlıyor ama sonra gerekçelendiriyor. Bak diyor, akşama kadar çiğnediğin pabuç, mescide girdiğin zaman taç gibi baş üstünde taşınıyor. Çamuru dökülmesin diye kaldırdıydım, şair neler söylüyor. <gülüyor> yani veya şöyle söylüyor, aynı hükmü. Tenbeha ki aczı olan şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına. Çiğ damlasına bak da ders al. Tevazu etti. Alçak gönüllülük gösterdi. Yüzünü yere sürdü. Göklere çıktı sabah güneşiyle. Ben ne ders alayım üstad? Yüzünü yere sürmeden yükselemezsin. Ey insanoğlu. Nabi merum. Üstada bak ya. Yanmadan lezzete gelemezsin. Evet. Evet. İnsanoğlu soğan gibi Yanmayınca acı oluyor <gülüyor> Odun yanar Kül olur adam yanar kul olur <gülüyor> Üstadım Buradan bir e, istikamet Arzı Şimdi tabi hepimiz bu Topluluğun biliyoruz ki Bu gençler ömür boyu e, Meslek hayatı boyunca Aile hayatı boyunca nereden Baksanız benim tahminim belki Buradaki herkes 20-25 bin kişiyle 30 bin kişiyle hem hal olacaktır evet, ki evet. bu güzel düşünceler onlarla Hayata elden ele, dilden dile, yoldan yola geçecektir. Evet. Görünmeyende görünürleri bilebilmenin toplum içindeki yaşanan ekonomik, sosyal ve benzeri yani bir toplumsal değişim ve dönüşümün yolculuğu içerisinde bize nasıl e, katkıları olabilir? Ne değer üretebilir? Eğer görünmeyenlerdeki görünenleri dikkate aldığımızda nasıl bir toplum haline gelebiliriz? Ben ustalarımıza yaslanarak söylüyorum malum. Onun için işim kolay. Şimdi hatırıma gelen usta Şeyh Galip. Şimdi herkes dünyaya geliyor gidiyor. Herkes burada bir müddet kalıyor falan ama ve herkes ölüyor ama herkes yaşamıyor. Çünkü İdrak etmiyor. Görmüyor görmesi gerekeni. Sen çalış, çeşminde istidat peyda etmeye Arife aynayı, ibret nümadan çok ne var. Sen çalış diyor, görmeyi öğren, Anlamaya idrak etmeye çalış, gözünü eğit, görmeyi başar. yoksa ibret çok ama olur ki üstünden geçersin. Yüze, yüzeysel diyorlar geçip Saıyı geçersin göremezsin. Görebilmek için dikkat lazım. Bir konferans vermiştik Ankara Gazi Üniversitesi'nde. İnsanın dedik üç türlü açlığı var. Biri mide, biri kafa, biri gönül. Mide açlığının çaresini herkes biliyor. Göstermeye gerek yok. Acıkınca gider ekmek çorba Allah ne verdiyse. Ama kafa açlığı kolay fark edilmez. Bazen hiç fark edilmez. Mutlu olarak yaşar gider. Yani meyyit-i bir der eskiler. Yürüyen ölü gibi yaşar gider. İdrak edemez. Gönül açlığı da Aynı şekilde özel bir dikkat olmadan gözden kaçar. Kalbi kararır gider adamın bilmez yani. O iki açlığı anlamak ve idrak etmek için özel bir gayrete, bilgiye, dikkate ihtiyaç var. Konferans bitti, metro istasyonuna doğru gidiyorum, eve gideceğim. Peşimden bir delikanlı koşa koşa geldi, yorulmuş, kanter içinde. Hocam dedi o son iki açlığı anlamak hususunda dedi bana rehberlik etmezseniz açlığımı idrak etmeme yardım etmezseniz iki elim yakanızdadır dedi <gülüyor> Dedim yavrum yüz kişi dinledi sen koştun geldin anlamasan bu telaş niye anlamısın işte mevzu ma, ma, maksatasın olmuş. <gülüyor> Bundan sonrası kaynak nedir? Şeyh Galip demiştim. Üstad Atrım'a onu getirdi. Şimdi gelip gidiyorsun da dünya denen fuara, pazara meşhere. Bunlara meşher diyorlar eskiden. Teşhir salonu yani. Görmeden gitmek mümkün. idrak etmeden gitmek mümkün. Cenabı Peygamber bir saatlik tefekkür 60 yıllık ibadetten üstün dedi. İşte görmeyle görmemenin arasındaki fark o. idrak etmeyle etmemenin yani arasındaki fark o. O şöyle ifadelendirmiş. berk hatuf gibi kaydı sivadan güzel et. Erişen haruhasa ateşi aşkı siperet. Önce 8 Mısra'yı okuyacağım, sonra Türkçeden Türkçe'ye tercüme edeceğim. Başa dönüyorum. berk Hatuf gibi kaydı sivadan güzer et, erişen har hasa, ateşi aşkı siperet <gülüyor> damenin tutmaya asar-ı alayük hazaret, şems ve şahiş ile azmi seferet, et, safkıla iğneni kabilli aksi suveret hele bir cem hava sayıyla ile de galip nazaret. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, mardumi dide-i ekvan olan ademsin sen. Kırk sekiz mısralık şiirin son sekiz mısrağı, tam bir manifesto. Ne diyor bakalım böyle biraz işte acemice? ilk mısradan başlayarak, şimşek gibi çak geç dünya denen yerden. Buraya geliyorsun ama geliş sebebini ve şeklini, istikametini unutma. Işık gibi, şimşek gibi, çak, geç. Bakan da desin ki ne geldi gitti be. Ne geldi gitti. Muğlalı şahidi orayı kendince şerh etmiş. Şöyle diyor. Şahidi derdü beladır, şahidi aşkı vela. Septi dava etme, burhane gelmişler deniz. Biz ruhlar meclisinde Allah'ın bize bahşettiği aşk ile Hoş olduk da... ...güdümlü mermi gibi cennete hedef aldık giderken... Öğrendik ki bela görmeden adam olunmuyormuş. Bela da dünyadaymış. O yüzden şöyle bir uğradık. Ne arıyorsun dünyada? Belamı arıyorum. <gülüyor> Eteklerini topla çamur bulaşmasın. Kirli bir yerdir burası. Buna rağmen virüs intikal ederse ki mümkündür. Gidermek için aşk ateşi lazım. Ateş o virüsü bertaraf eder. Ortadan kaldırır. Bilişimcilerle görüştüm. Virüsü imha etmek için kullandıkları programın adı Firewall, ateş duvarı. Ateş duvarı. Ha dedim bunlar Şeyh Galip Divanı okumuşlar. <gülüyor> onu bilişim dünyasına aplik etmişler. Görülen o. Aşk ateşiyle o mikrobu, o virüsü gider. Şems ve şahişimunla ile azmi seferet. Mısrasında da şunu diyor Şems-i Tebrizi yanla sonunda can teslim edeceğini bildiği yola. ...sevinçle geldi... ...bile bile gitti... ...safkıl ayineni kabille aksi suveret... ...görebilmek için... ...kalp gözüyle firaset sahibi olabilmek için... ...net görebilmek için... ...kalbini kirden arındırman lazım... ...kirliyken tozlu oluyor... <gülüyor> ...görüntü bulanık oluyor... ...kalbini temizle... ...ve tabii senin sorman gerekiyor... ...onun yolu ne... ...nasıl Onun temizlenir... Yolu. ...değil mi efendim... ...onun yolu... ...onu da... ...sonra okuyacağım... Sekiz Mısır'a izah edeceğim vadim olsun. Ama şunu bir bitireyim. Peki. Ama kalbi temizde diyor. Yani bunu aldık dersin, not ettik şimdi. Hocam da soruyor. Nasıl? Öyle ya. Now how. Now how. <gülüyor> how. <gülüyor> Ve now why? Niçin? Niçin? Yani onu, onu da sormak lazım. Bizim farkımız o. Yani alternatif medeniyete karşı bizim farkımız nasılı sorduğumuz gibi daha önemli olarak niçini de sorarız. İşte hayatı cidden okuyabilmek, anlayabilmek de ona bağlı. Yoksa başardım, diploma edindim, para kazandım, makam sahibi oldum, yukarı çıktım, İyi, iyi ettin de yani onu yapan çok kötü var. Çok kötü insanlar var o dediklerini, senden de daha, daha ileride yapan. Sen bunları niye yaptın, niçin, niçin yaptın, gaye ne, maksat ne? Beşinci, altıncı mısra'a geldim, orada şöyle diyor Şeyh Galip Üstad. Hele bir cem'i havas eyle de galip nazaret. Valla bana sorarsanız bu 48 Mısralık Şaheser'in özeti bu kompakt disk. Galip nazar et diyor. Yani galip bir bakışla bak. Demek ki malum bir bakışla bakmak da var. Ne o? O şu. Başına bir sıkıntı geldi, bir dert geldi, problemle karşılaştın, hayat zorlaştı olur ya, yokuş çıktı karşına. Şöyle diyebilirsin. Eyvah bitti ha, biz bitti ka falan kapanırsın efendim terk edersin sahayı. Ya düşersin, karamsarlaşırsın, küsersin ve hatta Allah korusun. Allah korusun. Daha evet. kafana kurşun sıkarsın. Hatta evet, evet. Şikayet etme haktan halka her hâle rıza göster diyor şair. Lafa bak. Herhangi bir şeyden bu şekilde şikayetin diyor. Onu sana göndereni kullarına şikayet olur diyor. Allah'ı kullarına şikayet etme haddin. <gülüyor> ya bunu sen nereden görüyorsun? Gidince soracağım bunlara tek tek. Ne yediniz de böyle oldunuz diye. <gülüyor> bu mağlup nazar da galip nazar ne o halde? İki türlü bakış açısına. Şairin mahlası galip. Oraya imzası atmış tamam da. Öyle tek anlamda yazmaz çizmez ki bunlar. Tevriyeli konuşuyorlar. Hem onu diyor hem onu yanar döner. Sana bir süre ev ödevi öde bırakıp gidiyor. Galip nazar da şu Rabbim bana bu derdi gönderdi Elhamdülillah. Elhamdülillah Ama biliyoruz ki dermanını da gönderdi O da benim ödevim Acaba bunun dermanı ne Sabırla, metanetle, gayretle O belanın onda bulunmasındaki sayısız faydaları da idrakla Nedir o idrak Onu da Hazreti Mevlana bize gösteriyor Halıyı döven adama bakıp da zannetme ki adam halıya kızmış Tozunu silkeliyor saraya serilmeye layık olsun diye. Sana gönderilen bela günahlarını temizleyip seni cennete layık hale getirmek için açılmış bir kredidir. Belazımının da rahat olduğun izhar eder halka. Felek beyhudehâr huşkdan gülbergi ter vermez. Gelen belanın sana gönderilecek asıl nimetin ambalacı olduğunu anlamalısın. Nereden anlayayım? O çalıdaki dikenlere baktın da Kasım ayında hani o çalıyı kesip sobaya atasın geldiydi. O kadar çirkin ve biçimsizdi de sabredince Mayıs'ta gördün ki gül gelecekmiş. Neymiş? Diken gülün habercisiymiş değil mi? Ha, bela nimetin ambalajıdır. Üstündeki pu posta puludur. <gülüyor> Bunu anlatıyor. Görmek öyle bir şey işte. Bunu görürsen, hikmeti görürsen, arka planını ya bir de şunu sordular tövbe estağfurullah ya. Reis-i Cumhurbaşkanı, sekizinci Cumhurbaşkanı değil mi Özal Marhum? Soruya bak. Sayın Cumhurbaşkanım üç laf işitiyoruz, bir türlü de anlayamadık. Ne işitiyorsun? Şeriat nedir, tarikat nedir, hakikat nedir? Ula beni mi buldunuz soracak dedi ya. Allah Allah bir sürü şey var, mektep var. Efendim ya size sorduk efendim. Madem sordunuz sizi boş çevirmeyeyim dedi. Kendisi de tabii rahleye oturmuş adamdır hani bir miktar haberdardır yani. Bak dedi, şöyle anlatayım sana. Beyazıt Camii'nin şadırvanına oturmuş üç adam düşün. Yan yana oturmuşlar, abdest alıyorlar vakit namazı. Yani i̇şi var adamın. İçeriye de girdi bir zorba. Zevk için bunların ensesine birer tokat attı. Dövüyor ola keyif için. Birinci şahıs, kesti abdest alma işini. Nasıl olsa kaçmıyor, sonra alırız dedi. Yediği tokatın şiddetiyle, mütenasip bir tokatla cevap verdi. <gülüyor> o şeriattır. <gülüyor> Öbürü, Kesmedi ama şöyle bir dönüp baktı. Bir tebessüm etti böyle yani. Niye baktı? Allah bana bir tokat hediye gönderdi. Şükürler olsun. Acaba elçi kim? Kim getirdi ya? Ona bir baktı. O da tarikattır. Üçüncüsü ise dönüp bakmadı bile. Bana gibi iski gönderdi. ne isterse <gülüyor> O da hakikattır. Sonra kişinin tereddütü gitmedi. Hala bakıyor böyle şaşkın. Bak bir de şunu. Bu şeriatta bu senin bu benim. Tarikatta hem senin hem benim. Hakikatta ne senin ne benim. Bunu da anlamanızda sana başka bir şey söylemem dedi. E artık orada anlayalım canım. Yani çok da zorlaştırmayalım işi yani. Evet. Görmek. Basiretle görmek. Hikmeti görmek. Allah'ın tesadüfi işi yok. <gülüyor> Rastgele bir şey yok. Ana rahminde adını bilmediğin halde sana ne lazımsa gönderen burada da ihtiyacını gönderir. Gecikme varsa lehinedir. Benim hakka münacatım değildir rızk için haşa Hüda razzak alemdir rızıksız kul yaratmaz ya diyor İbrahim Hakkı Hazretleri Beni dua ederken gördünüz rızık istiyor zannetmeyin diyor o garanti Ne istiyorsun peki? Hayırlısın istiyorum diyor yoksa rızıksız kul yaratmaz Doğmadan önce ayrıldı bizim istikak Onu bitirmeden gitmek yok Kalp krizinden sonra hastaneye gittim Hale götürmüşler yani beni zor bela güç bela. Doktor stent takmış. Stenti bilir mi gençler? Bilirsiniz arkadaşlar. Yüzük gibi bir şey bu. Böyle nişan yüzüğü takıyorlar. E, nişanlıyız artık. Düğüne de bekleriz kısmet olursa. <gülüyor> hocam dedi 15 dakika daha, 10 dakika daha gecikseydin tamamdı dedi. Moral veriyor Allah razı olsun. <gülüyor> e ne olacak benim akıbetim dedi. Vicendejetme hocam dedi. Tıp ilerledi dedi. Hevesleniyorum ben de bir şey söyleyecekti ya. Öğlene kadar yaşarsın dedi. <gülüyor> ama dedi vasiyetini yaz dedi. Ben de yazdım web sayfamda. Vasiyeti tavsiye diyerek yazarak yazdım. Dikkatinize sunarım. Tavsiye ettiğimiz kitaplar var orada. Döner bakarsanız. Efendim. Yani şunu demenizden korkuyorum da ondan. Samsun'a geldi. Kendisini dinledik. Sabır ve tahammül ettik. Ama bize dişe dokunur bir şey söylemedi gitti. Gitti davacıyız kendisinden dememeniz için, diyememeniz için deseniz bile bir savunmam olsun diye vasiyetimi deklare ediyorum. Duyduk duymadık yok. Hatta belki, Kapışmayalım. Hatta ki bir diş kirası, göz kirası, gönül kirası bir şeyler var mı? Sanırım o konuda da bir çalışma var. Gelirken biraz hissettim. İnşallah boş dönmeyeceksiniz. Yani söylemekte de kalmıyoruz. Orada elektronik ortamda var ama yani bunu manuel biçimde de takdim edecek bir kerem eksik değil. Tamam. Allah eksikliklerini göstermesin. Şimdi efendim görme engelliler özellikle yani engelliler kesmenin içinde bu tür e, yani fikir dünyasıyla hani burada onları öne çekmiş olmak, öne çıkarmış olmak gibi olmasın ama ilgileri biraz daha fazla. Belki de e, yanıltıcı görselliklerden e, evet. içlerine dönme imkanları biraz daha yüksebilmiş olması evet. sebebiyle evet. Burada özellikle sizden cevabını aradığım hususlardan bir tanesi de şu, siz veya yaptığınız gözlemler toplum ve görme engellilik dediğimizde nasıl bir zihinsel tepki veriyorsunuz, nasıl bir hissiyat uyanıyor yüreğinizin derinliklerinde? Yani hiç körlere acıdınız oldu mu mesela? Burada özellikle körler diyorum çünkü 19 Mayıs Üniversitesi'nin engelsiz günlerinin üçüncü programı bu. Artık buraya katılanlar bilerek geliyorlar ve aileden oldukları için. Kör gördüğünüzde hiç acıdınız mı? O sebeple kendime acıdığım çok oldu da. Görünce kendime acıdığım çok oldu da mahcubiyetle ifade etmeliyim. Toplumdaki o arızadan benim de hissem var. Maalesef öyle baktığım oldu. Halbuki acıyarak bakmak fevkalade nakıs ve meseleyi anlayamamanın tezahürü. Işte onun yerine geçip düşünebilmek, kendimizi onun yerine koyup yani sen görüyorsun da ne oluyor? Cehetinden bakabilmek çok mühim. Buradaki zaafımı itiraf ederim. Efendim. En yanlış bakma biçimi acıyarak bakma. Ama bilmiyorum yanılıyor muyum? Ama maalesef o hataya sıkça düşüyoruz. Halbuki bu bir imtihan vesilesidir. Herkesin imtihanı farklı. Allah kalbini kör etmesin itirakini karartmasın yoksa mesele bildiğimiz gibi değil. Hatta yani. onu veren sana gözü verdi de bana verecek diye yanında göz yok muydu sanki? <gülüyor> bir şey için verdi demek ki değil mi? Ya bir şey için ya bir şey için verdi. Üstadım şöyle bir evet. e, tekerleme dilimde pelesenk oldu uzun süredir. Diyorum ki eğer toplumda görme engellerle birlikte yaşamayı öğrenmeseydiniz Gözün bu kadar kıymetli olduğunu anlamaz. İlk kavgada, ilk hamlede birbirinizin yanağına değil belki gözünü patlatmak üzere gözünü çıkarmaya hücum ederdiniz diyorum. Çünkü muhatabını o anda en çok çaresiz bırakan şey o olsa gerek. Evet. Görmezse ne yapabilir muhatabı? Hiçbir şey ya. Belki de hemen, hemen. yumrukların direkt göze değil, yanağa ya da alnaya ya da başka bir yere patlatılmasında gözün kıymetinin bir miktarı anlaşılmış olma ihtimali var <gülüyor> mıdır? <Bağırız. gülüyor> <gülüyor> Aziz kardeşim Çok çalışmamız gereken bir ders Yani biz bu dersi bilmiyoruz İşin doğrusu bu İyi ki Dikkatimizi çekmek üzere Çalışıyorsunuz Gösteriyorsunuz bize Fakat daha da artmalı yani belli ki Bu vakta bize de ne düşerse Yani Seve seve yapmak isterim Bunu da bir Dediğimiz gibi bir mahcubiyete, bir suçluluk duygusuyla ifade ediyorum. Estağfurullah. İdrak kolay değil yani insan atlayıveriyor. Gaflete çok meyilli bu insanoğlu. <gülüyor> Özellikle onları hayatın her alanına katmamız, evet. iş hayatına, efendim, eğitim hayatına, hatta az önce tarif buyurduğunuz sizin de 200 yıllık tecrübeye dayanarak hareket <gülüyor> ettiğiniz düzgün bir evlilik hayatına evet. ve bilhassa bu insanların toplumdaki üretebilecekleri e, farklı duygu boyutlarındaki getirebileceklerine dair aslında Osmanlı'da çok değerli örnekler de var medeniyetimizde. Malumunuz onlar görme engellileri daha çok müderrisliğe hafızlığa evet, ve evet. yönlendirmişler. İlginç bir şey üstadım. Evet. evet. Bu alanlar Osmanlı gibi e, maneviyat ve kültür boyutu yüksek bir imparatorluğun en yüksek kademeli işlere müderreslik değil mi efendim? Tabii. Yani hocalık, müderreslik günümüzdeki karşılığı yaklaşık olarak profesör. Yani sadrazam maaşı, başbakan maaşı mukayese edilir bir şey veriliyor. Yani hemen yakınında bir miktar tespit ediliyor. Ee, en kıdemli devlet büyüklerini çekindiği, saygı duyduğu önünde... Arzu hürmet ettiği kişi sadece onlar yani. Belki de fermanların değiştirildiği. Evet. Onların hatırı için yapılabiliyor ancak onun hatırı gözetiliyor. Ebu'l Vefa hazretlerini ziyarete geliyor Koca Sultan Fatih içeri kabul edilmiyor, müsait değiliz. Diyor ki Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık ama bir tahta kapıdan geçemiyoruz ve gözü yaşlı gidiyor. Bu haberi içeri götüren çocuk da merakla sorduğunda şu cevabı alıyor. O kaza askeridir, biz dua askeriyiz. O hardware, biz software. Orada lazımdır, o biz burada lazım. Gelir bu sohbetin tadını alırsa devlet gözünden düşer. O yüzden görüşmeyi tehir ettik. Ayrılık olmayan yere randevu verdik, diyor. İlim, ilim işi bu derece ehemmiyet arz ediyorken, bu kadar önem verilmişken, körlerin dediğiniz gibi... Burada istihdam edilmelerinde insanlığa verilmiş önemli bir ders var tabi ciddi bir evet. ders var. Gözü görenlere de ciddi bir ikaz var. Çünkü göz gördüğünün faydasını devşirebildiği gibi daha ziyade zararına hasarına maruz kalıyor. Çünkü kalp gözün gördüğüyle meşguldür. Evet. Özellikle evet. ve sen neye bakıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Ciddi bir sınav sorusudur. <gülüyor> evet. Sınav sorusudur yani. Bunun bir ilginç yansıması daha var hocam, üstadım. İtibarı yüksek mesleklerde istihdam olunanlara toplumdaki en yüksek e, nitelikli, en soylu, en güzel kızlar talip oluyorlar. <gülüyor> ya da en başarılı erkekler talip oluyorlar. Bir de o boyutu var. Yani evet. <gülüyor> Efendim, yani derme çatma yaklaşımlarımla, yani kalp... Ben mi? biraz yani cesur ifadelendirmenizi arzu ediyorum. İhtimama gerek yok bu mevzuda. Biz burada bir aileyiz. Özellikle 19 Mayıs Üniversitesi'nin muharrem vektörümüzün evet. liderliğindeki bu kadro, bu anlayış, bu gençler bizim ailemiz artık e başka yerlerde belki ihtimam etmemiz gerekebilir ama burada biraz daha cesaretle bu meseleye dair bir, bir gün şöyle mahkum kültür olmuş kültür adamı olarak e, yaklaşımlar bizim için çok değerli bir, bir gözlem olsun diye Ankara'da, Kızılay'da alt geçitte metro alt geçitte şöyle bir 10-15 dakika dikildim sabahın erken saatlerinde işe giden insan selini seyrediyorum ve aradığım şu, eğdil ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen, gerçi viraneysen, gence mutalsamsın sen demiş Şeyh Galip, niye suratını asıyorsun, niye gülmüyorsun, sen durumu anlayamadın galiba filan diye başlıyor o muhteşem şiirine. Tebessüm ne kadar insanların yüzünde? Aradığım bu. Sabah erken saat sekiz, sekiz buçuk aralığı insanlar iğne atsanız erer düşmeyecek bir yoğunlukta akıyorlar. Ve neredeyse mütebessim çehre görmedim. Böyle bakıyorum ya. Kimse gülmüyor. Herkeste bir gerginlik. Önce onu anlamaya çalıştım. Nedir ya? İşin var, gücün var. Ayaktasın, hay hayattasın, azam tamam falan. Sonra çok neşeli bir karı koca gördüm. Kahkahalarla gülerek geliyorlardı. Onları görenlerin bile neşesi açılıyordu Ama karı koca. Abla adamı da koluna takmış eline bir beyaz baston tak tak tak Hızırı da kesmiyor gayet neşeliler işte işte mahcup <gülüyor> mahcup oldum yani Dedim evet. ya, hakikaten yani şimdi bunu da gösterelim arkadaşlar konuşmuyorlar ama <gülüyor> bizde 5 görme engelli arkadaş çıktık bize doğru gidiyoruz ama aramızda eğer e, yani kıymeti çingene geleneğinden gelen kardeşlerimiz varsa hoşlansınlar. Sakın alınmasınlar. Tatlı bir çingene muhabbetinde beş kör kaynaşıyoruz. <gülüyor> Otobüs şoförü yola devam ederken yanında da bir mesai arkadaşı var. Diyor ki yandaki o diğer şoföre, araba kullanmayan şoföre dönerek arkadaşım diyor şu körler kadar neşem olsa hayatta daha hiçbir şey <gülüyor> Ya birisi bir arkadaşım var müzik, müzik ile meşgul falan. güfte filan da yazıyor görmüyor görmemeye başladı son 3-5 yıldır Kızılay'da yürürken bana şöyle mesafe yeri bir tespit etti iyi anladı gelecek bana doğru baston birine de çarptı çarptı adam dedi kör müsün be adam dedi, e körüm dedi e <gülüyor> ya, körüm yani Allah Allah sanki bir istisna adam bahsediyormuş gibi tövbe ya, Rabbi ya. <gülüyor> abi Numara mı yapıyorsun sen? Ben? Ha. yaptım yani hakikaten seni gören neşe ya, imreniyor lan. Ben diyor, diyor ya, sen <gülüyor> numara, yani işin emri atıyorsun. Madem böyle diline ihtimama gerek yok, Hadi ben ben de sana sorayım yani. <gülüyor> numara mı yapıyorsun? Yani yoksa meseleyi bir şekilde fikir planında, his planında çözdüğünde e, lisanı halinle bize bir ders mi veriyorsun? İşte az önce dediniz ya e, kendini yerine koy dediniz. Ben de. E, bu ne şeyi size bölüşebilmek için kendimi sizin yerinize koyuyorum <gülüyor> yaptığım o. Sizi <gülüyor> anlamaya çalışıyorum. Veranda o alanda nedir senden gidecek telaşımı görenler can senin zannedecek. <gülüyor> Tevbe et E ben gene şiir okuyayım bir yoksa? Hı. <gülüyor> Şunu soracaktım. Sor abi. Bütün, bir sorun var cevaplamadım henüz Evet. bütün şairlerin Hı. özellikle görmek bakmak, anlamak anlayamamak, yanlış görmek yanlış hatta bakışlarımızın yanılgılar üzerine birçok birçok böyle e, sayısını bilmediğimiz ölçüde beyitleri, mısraları, sözleri, e, şiirleri var ama ola ki gözü de çok öven, gözün de aşağılanmaması gereken bir şey olduğunu bize anlatan hani Resulullah Efendimiz buyuruyor ya ya Rabbi gözlerim bana varis kıl diye ve Habibeyin diye bahsediyor. Burada görme engelliliği sevgili iki Sevgili evet. İki sevgili. Görme engelliliğin tamam kötü bir şey olmadığını, bu da toplumun bir yaşayan dinamiği olduğunu değerlendirelim ama gözünde çok büyük nimetlerden en önde geleni olduğunu bilelim. Buradan e, Allah'a şükür bu toplumdaki ekseriyetin %99.9'una yakının gözü görüyor sanıyorum. Ne kadar büyük bir nimet içinde olduklarına dair evet. yani efkar e, üstazın e, yaklaşımını değil biraz da buralara dokunmak da gerekir bence. Hep de gözü kötülemeyelim değil mi? <gülüyor> kötülemeyelim tabii de yani veriliş maksadını unutarak onu kullanmak da çok büyük bir tehlike yani, düpedüz evet. tehlike yani. Evet. Yani meseleyi materyalizmle izaha kalkışan meşhur hekim dahi gözün yapısını düşündükçe tepem atacak gibi oluyor deyip bir itirafta bulundu, açtı onu. Gözü anlatırken taşcıcalı Yahya merhum de gibi şevk-ı nuraniyeti başa ilet diye bir mısraya yer veriyor. Şimdi mecburen o on, on mısradan ibaret kıtayı okumak durumunda kaldım. Lafı nasıl istediğim yere getiriyorum görüyorsun değil mi? Abi? Bu da hilesidir edebiyatçılar. Zaten istediğimiz de o. Yani kültürü çok gönlü. Ee, ne varsa dağarcımıza bunları bilmek bakımına. Hasta de, olmak, mali, Hazreti İzzet gibi Her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi Naleler güya derayı rıhleti rahat gibi Darı dünya cayı firkat menzili mihnet gibi Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi Sağlığın bünyadı yok ayine de suret gibi Matlağı şahı cihanın maşrıkı hikmet gibi Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Yandır erbabı gururu sofii safi sıfat Rahat olmak isterisen meskenet mezkenet meskenet dide gibi şevk-i başa ilet evliyanın ayağı altı olur altı cihet mani işgali haktır bezme ehli masiyet her libası gafleti kılma hicabı mavferet tahrik dünyadadır sırrı sururu ahiret gör ne der şah-ı vilayet nuru aynı madilet Kobu Ayşu işreti kim fenadır akıbet. yarı vakı ister isen olmaya taat gibi. Kanuni Sultan Süleyman merhumun meşhur gazelinden iki beyte sonra gelen şair Tahçıcalı Yahya'nın her beyte sekizer Mısra ekleyerek 10-10-20 Mısra yazdığı eseri okudum. Gelmesinin sebebi şu. Göz gibi bak davran diyor. Hiç rastlamadım başka bir şairde böyle bir yaklaşım böyle bir. O da şu yani. Işığı görüp, alıp, değerlendirip Beyne ihbar eden ve görmeyi sağlayan sadece göz Bütün vücuduna geliyor ışık ama gözden başkası bunu görmüyor Göz gibi ol Diyor evet. Elbette bu Anlamayı idraki işaret ediyor İstanbul'da ev satışlarında görev almıştım da böyle hayli lüks bir sitede Satış görevi yapıyorum İyi bir müşteri geldi Zengin belli parası çok biz de başarılı olacağız ona bir ev satacağız. Evlerin fiyatlarını gösterirken birinin fiyatı sekiz, birinin üç. Şaşırdı adam. Bu kadar fark niye dedi. Efendim bu delik deniz görüyor da. Denize yakın falan. Evlat ben körüm dedi. <gülüyor> ben <gülüyor> körüm dedi. Benim için bir manası yok. İnsan vücudunda toplam yarım santimetre kare etmeyen iki sevgili Habibe'nin iki yarım santimetrelik alanın fonksiyonel olmasıyla olmaması arasındaki fark fiyatta bire üç. Evet bire üç. Ve sen kıymetli olan o daire hayır efendim o daire aynı betondan aynı demirden kıymet sende. Eğer idrak edeceksen, eğer edersen göz gibi davran diyor. Sağlığın dünyada yok ayine de suret gibi. Ey gözü görenler, ey sağlıklı olanlar, lafımın dışına kaçmayın. Bugün sağlamsın. Herkes özürlü adayıdır. Minderin dışına kaçma. <gülüyor> bu laf seni de bağlar. Akıllı oldur. <gülüyor> herkes ölecek ya. Herkes de özürlü adayıdır. Belli değil yarın ne olacağı. Düzgün idrak et. Güzel idrak et. Yani imtihanın hafif geçiyorsa çok sevildiğinden değil, kaybetme riskini yüksek olduğundan. Yani kaldıramazsın da ondan. Yoksa ne büyük dertler verildi en sevilenlere, ne büyük dertler, tarifi zor neler verildi. Ne yaptılar? Bize örnek oldular, ders verdiler ve bizim idrak zaafımızın anlamamıza yardım ettiler. Görmüşüz redifli bir gazeli vardır Nabi merhumun. Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da ruzigarın görmüşüz. Bana hava atma diyor vezire. Vezir ona biraz şey yamuk yapmış da tasarruf tedbiri diye maaşını kesmiş, evini almış elinden falan koca şair adam, me mektep adam demiş ki çok artistlik yapıyorsun biz güzü de baharı da gördük neşeyi de gamı da gördük, kime muhatap olduğunu bil adamı canını sıkma diyor, bir gün orada ineceksin diyor, selam sabah veren adam olmayacak, seni teselli etmek yine bize düşecek <gülüyor> dediği gibi de oldu sonra düştü o vezir çorlulu Ali Paşa'dır o dediler ki şair nabi şiir yazmamış adam ya keramet göstermiş dediler aleta keramet bazı şairlerin de işte mısraları keramet gibi oluyor kalp gözü açık çünkü keskin bakıyor atlamıyor ve sebebe takılmıyor sebebin sahibine sebebi yaratana bakıyor adamın biri vardı suçlu zannedilerek hapse atıldı gece başladı dua etmeye. Gözlerinden yaş döküyor, kimseye şikayet etmiyor ama ağlıyor, dua ediyor sadece. Böyle secdeye kapanmış diyor. Bir de öyle bir durum var yani. Secdeyle dua ediyorsun falan. O vakitlerde, hani kritik vakitlerde. Şehrin valisi dehşetle uyanıyor çünkü rüyasında tahtını ters çevirmiş. Birkaç kişi üstüne yürümüş. İrkilerek uyanıyor adam, ödü patlıyor. Kolay değil. taş bir tarafta, taht bir tarafta, kendi bir tarafta. Ya bir şey var diyor, salavat getiriyor, yatıyor ama aynı rüyayı bir daha görüyor. Allah Allah böyle tesadüf olmaz. Üçüncü kez de görünce diyor ki net mesaj ver artık alalım. Zindancı başını çağırıyor. Bugün diyor özel bir konuğumuz var mı? Var diyor efendim hırsız zanlıyla biri getirildi. Ağlayıp dua ediyor. Çağırın onu diyor. Çağırıyorlar. Anlaşılıyor. Haksız yere gelmiş. Kasıt yok ama hata en adam mağdur olmuş. Bizi bağışlayın diyor. Art niyetimiz yok. Hakkınızı helal edin lütfen. Şu an itibariyle misafirimizsiniz. Vali konağında sizi ağırlayacağım. Anamdan hediye şöyle bir para var. Helal, yüzde yüz helal. Biliyorum hazineden versem almazsın. Senin gibi adamları tanırım ben. Ama bu yüzde yüz helal. Kırmayın bizi. Hediyemizi kabul edin. Bir de şehirde bulunduğunuz günler içerisinde başınız sıkıştıkça lütfen bize müracaat edin. Acizane vali benim. Yardımcı olmak isterim. Adamın cevabı. Hakkımı helal ettim müsterih olun bu bir. Hediyenizi kabul ettim bunda da rahat olun. Almasam kırılacaksınız belli Ama dediniz ki başın sıkışırsa bana gel onu yapmam. Niye? Benim gibi bir gariban için valinin tahtını üç defa tersine çeviren Allah var. Ben başka kapı <gülüyor> çalar mıyım? <yedim? gülüyor> Harun Reşit Yere resim çizen Behlül Dana'ya o ne dedi? Ev dedi. Ev yapıyorum. Resme ev mi diyorsun dedi. Ya öyle deme Halife Hazretleri. Belki müşteri çıkar. Hele inşaat bitsin dedi. Görünmeyen de <gülüyor> gören biri vardı. Görüleni anlayan hanımı. Pencereden bakıyor. Harun anlamadı. Eğleniyor. Hafife alıyor. Ya işi yapan da Behlül. Bu iş boş olmaz dedi. Behlül o ev satılık mı dedi. Abla. E, satılık abla dedi. Kaç para dedi. Bir kuruş ablacığım verdi bir kuruşu pencereden fırlatıyor öbürü de alıyor koydu cebine hayırlı olsun ev senin dedi güle güle kullan yerdeki resmi de sildi tabii çünkü artık projeden satış tamamlandığı için resmin gereği kalmadı Harun da kenardan bakıyor hala görmedi Harun hanım da ona uydu dedi Allah Allah akıllı kalmadı etrafımızda fakat gece rüyasında <gülüyor> cennette bir köşk gösterdiler Harun'un aklı başından çıktı bu köşk kimin dedi? Kim nasıl kazandı bunu? Çılgın gibi soruyor. Hayran oldu, hasta oldu köşke. Güzel cennet köşkü. E senin hanımın bu Behlül'den aldı dediler. <gülüyor> İlkildi uyandı. Eyvah dedi. Hanım akıllı çıktı. Biz olduk aptal. Sözüm ona Çok biliyoruz. Çok akıllıyız. Ben bu rüyayı birisine söylesem rezil olurum şimdi. Söylemeyeyim bari de. Fakat bu evden bir tane nasıl edineceğiz acaba? Hanımın var, benim yok. Behlül de sağ inşaat yapıyor Yapsa <gülüyor> işi var. Toki toki yapıyor satıyor Baktı yine ev yapıyor E bunu da bize sat dedi hay hay dedi Behlül Kaç para elli bin altın <gülüyor> E ne oldu dedi dün bir kuruş ev satıyordun Bize gelince bu hazineyi sarsacak bir fiyat Söylüyorsun dedi ya bu nasıl Yükseldi fiyat dünkü müşterim Malı görmeden aldı dedi <gülüyor> <gülüyor> Peki ne dedi Rüya gördün saklıyorsun Harun Devlet yöneten adam Sır saklamayı bilecek sana aferin Ama o sırrı bize bildiren oldu bak Sakladığın sırrı Bildim diye karizma çizildi Halbuki Önemli bir konu değil bu Rüya meselesi bilsem ne bilmesem ne Buna rağmen kaçacak Delik arıyorsun Harun Bütün sırlarını bilene hesap vereceksin Harun titriyor Almaz mı dersi aldı tabii. İkinci mesaj. <gülüyor> mümin söze inanır, münafık göze. <gülüyor> ya ya dün söyledik dalga geçiyordun. Ne oldu müşteri oldun? Niye rüya gördün ya? İman gayba imandır. Gördüğüne inanana mümin denmiyor. Abi. Yani Bundan hala ne söyleyeyim ya? Yani. Gördü, tasdik etti, hiç kıymeti yok. Duyduğunda inandın mı sen onu söyle. Kızıldeniz'de boğulurken Firavun feryat etti. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi, aldığı cevaba bak. Sen Musa'nın sözüne inanmadın, gördüğüne inandın, bunun kıymeti yok, yuvarlandı gitti. Mümin söze inanır, münafık göze. Gözü yanlış kullanma, adamın başına dert oluyor kınamayalım gözülediniz hmm. ama. <gülüyor> bir de şu var. Özellikle e, toplumun geleceğini belirleme hazırlık <gülüyor> çalışmaları <gülüyor> içerisinde mümkün olduğu kadar bugündeki mevcut şartlara bakarak yarın nasıl olsa böyle olacak demeden bir evet. de evet. yarın başına gelebileceklerin öngörüsünü, stratejisini elindeki ilimle, bilgiyle ve yaşadıkları tecrübenin ona kazandırdıklarıyla öngörmesi lazım. Yarına dair bir şey koymak lazım. Buradan bu eğitim camiasının içerisindeyken yani siz bir kültür adamı olarak yarına baktığımızda ne yapmalıyız? Nasıl bir Türkiye için e, yapmamız gereken kültür alanında hiç olmazsa düzgün yaşayış ve inanış anlamında nasıl bir adım atmalıyız? Duygularınız ve ilmini size ne söyletir? Ya da üstadlar ne demiş istikbal ile ilgili? Bunca yıl meşgul olduğum şairlerden damla damla edindiklerimin benim süzgecimden geçince hasılı şu. İstikbal köklerde. Yani bir insanın hayatında tecrübeden yararlanarak adım atması ne kadar önemliyse milletin de yüzyıllar, bin yıllar geriye uzanan, tecrübeden yararlanarak, bunu doğru okuyarak yeteri kadar sevmediğim bir kelime ama özgüveni de oradan temin ederek hayatına devam etmesi elzem, kaçınılmaz derecede bir zaruret. Bu coğrafya böyle. Yani Allah coğrafi konumunda hayırlısını versin. Amin. <gülüyor> en tehlikeli fırtınalı bölge. Ecdat niye böyle yaptı bilmiyorum. Gelmişti. <gülüyor> Buraya yerleşme. Artık yapacak bir şey yok. Buranın lazımesine bakmalı. Dikkat etmeli. Burada yaşayanlar o tecrübeyi bize bıraktılar. Yazılı olarak, sözlü olarak. Şiirimiz o. Tarihimiz o. Fakat bizim biraz böyle kendimizle aramız açıldı bir dönem bakmadık, ihmal ettik hatta bu ihmal çoğu kere ihlal seviyesine de ulaştı ama artık her şeyin bir sonu var, çakır dikeni suladığımız yeter, gül nasıl su ve kendimizle barışmalı kaynaklarımıza tekrar dönmeli, dili ağırdı şuydu buydu falan demeyip bir miktar beslenmeye gayret etmeli. Dedik ya, hiç değilse on beyti ezberlemeli her türk evladı. Onların bakış açılarından istifade etmeli derim. Kemmiyete takılmadan, çokluğa, gürültüye, modernitenin süksesine falan da kaptırmadan, netice itibariyle çıktığımız yol, varacağımız menzil belli. İşte geldik gidiyoruz. Şen olasın Halep şehri. Senden kalan ne demişti Cemil Meriç rahmetli? Bak. Adam kör ve alternatifi olmayan bir mütefekkirden bahsediyoruz şu anda. Hani bu bir arızaydı, Hani senin acıman gereken bir şeydi. Adamın rehberliğine öyle ihtiyacın var ki görüşsüz hala da olmadı. Enteresan bir şey değil, yani bir örnek karşımızda yani. Yıldızları koparmış fırtına, batan bir gemidesin, senden ne kalacak yarına, kıyılardan imdat isteyen sesin. Hayatın anlamını kavramak, hayatı bize bahşedenle ilişki düzenlemek, has söyleyişiyle Allah ile arayı düzenlemek, düzeltmek, <gülüyor> Allah ile arayı düzelt. <gülüyor> İyi geçin. Sormuşlar dervişe Allah ile aran nasıl? Hep onun dediği oluyor iyi demiş. <gülüyor> Elbette hep onun dediği olur. <gülüyor> Senin kemalin onu anlamak, güzelce kabul etmek, rıza halinde olmaktır. Tembellikten arınmaktır. Kurtulmaktır. Ben bu milletin her durumda çok büyük başarılara en azından potansiyel olarak sahip olduğuna kesin bir inançla inanıyorum. Fikri sabit bende o. Yani bu kadar büyük başarıları gerçekleştirmiş olan bir milletin başı biraz döndü diye, fırtına biraz sert esti falan diye kimyası değişmez. Ama bir dönem olabilir. Yani kara kıştır veya ne bileyim kışın sonlarıdır. Kışın sonu bahar. Endişe mahalli yok. Susuya benzer der İbni Haldun son derece haklıdır. Geçmişi büyük olan millet geleceğinde de büyük olur. Arada sana düşen Moralini bozmadan şartları düzgün okuyarak kendini geliştirmeye, yetiştirmeye ısrarla gayret ederek böylelikle biraz önce cevapsız bıraktığınız bıraktığım sorunuza da dönüp iki cümlede bununla bağlantılı arz edeyim. Diyor ya kalbi temizle. E nasıl olacak? E kendisi söylüyor bir başka şiirinde. Güzel insanların Kamil insanların sözleri yoksa yazıları ile kalbi temizle diyor. Kalbin ilacı, şifası nutk diyor, nutk. Söz. Söz hayati son derece önemli. Oku dedi Kur'an-ı Kerim ilk ayetinde. Dinle dedi ilk kelimesinde mesnevi. Yaz diyen yok. <gülüyor> Yani okumak ve yazmak düşüyor bize. Hayatı öncelikle. Efendim çok ümit varım. Ben gençlerin halini gördükçe neden bilmiyorum gençlere bakıp da olumsuz şeyler söyleyenler oluyor. Ben onları anlayamıyorum. Bilakis. Bilinize, Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi koptum. Benim bakış açıma göre üstadım, 1980'den sonra doğan çocukların aklı da, bilgide bilgisi de, fikri de hani zaman zaman sözlerin biraz yani alışık olmadığınız sadeliğe düşebilir. Analitik yaklaşımları da bizim kuşaktan çok farklı. Elbette. Bir bir tarifim var. Siz ve biz. Evet. Görüş farklılıkları yüzünden. Evet. Aynı anadan, babadan doğmuş, aynı evde yaşayan iki kardeşin birbirine namlu doğrultup tetiğe bastığını gördük mü, görmedik. Gördük. Erkeksen bunlara yaptır bakalım. Emkarlı. Asla yap. O dolmuşa binmezler. Binmezler. Evet. Evet. Yani öyle her zaman daha gençlerle, sizden daha genç mesela liselerde, konferanslarda biraz önce de bir lisedeydim. Noktayı nazarım fikri, felsefi altyapı şu. Ya bu gençlerden nasıl şikayet edebilirim ben? Ben onlara karşı bir kere mahcubum. Doğru dürüst emaneti getiremedim. Kabahat bende, onda değil. Evvela beni affedin bizim de başımıza çok fırtına geldi kafamız karıştı falan ama netice itibariyle getiremeyen biziz postacı bizdik taşıyamadık bizi affedin kavgayı keselim de birlikte devam edelim kol kola benim sahip olduğum imkana sen sahip değilsin seninkine ben sahip değilim ayrı dönemin insanlarıyız Hazreti Ali'ye sordular yani istediğimiz gibi eğitmeye çalışıyoruz çocuklar anlamıyor bizi onları kendi çağınıza göre değil yaşayacakları çağa göre eğit yani eğitimin şeyi bu yani gayesi bu Yani aslında asıl talebe biz ya biziz nesil ya biziz yani. evet, <gülüyor> asıl talebe biziz çok e, teşekkür bak, ederim İstanbul. vaktimizin sonuna da yaklaşırken bir de gençlerin kendi e, yeteneklerini istidatlarını istikbalde yapabilecekleri doğru şeyleri geliştirmek bakımından e, kendilerinde neler olabileceğini ne tür değerler üretebileceklerine dair şöyle bir yaklaşım var ne dersiniz yeryüzüne bereket getiren yağmurların bir tek tanesi hiçbir yere vereceği suyla yetemez. Ama milyarlarca yağmur tanesi bir araya geldiğinde bir toprağın yeşermesi bahara getirdiği gibi şimdi nisan yağmurlarında içindeyiz. Belki de ülkeye bahara getirmek ama bu gerçek bahar yani. Çiçeğiyle gülüyle, bülbülüyle gerçek baharı getirmek için gençlerin bu tür Fikir ve kültür dünyasındaki Katılım yaklaşımlarını Nasıl tavsiyeleriniz olur? Onunla bağlayalım bence ne dersiniz? Sonunda ne dediniz? Yani gençlerin Kendilerinde var olan değerlerin farkına varıp evet. Ortaya koyabilecekleri evet. Bu tür toplumsal etkinlikleri Sizi çağırmaları bizi çağırmaları gibi evet. e, Bu tür etkinliklerin Artmasına dair Çok net bir şekilde burada farkı görüyoruz Biz böyle bir şey yapmazdık yapamazdık o cesaretimiz yoktu. Hatta bunu fazilet sayardık. Ben bakıyorum şimdi raconu onlar kesiyor ya. Gençler çağırıyor da ediyor üniversite yönetimine yani adına da yönetişim demişler adını da koymuşlar. <gülüyor> yani basbayağı şartları belirliyor. E öyle de olmalı işte. Öyle de olmalı. Yani bilmem hangi üniversitede bir, iki çift laf edecek bir, bir faaliyet icra edeceksek bu mutlaka yönetimin bir talimatıyla olacak anlayışında mezun olduk. Şimdi öyle değil. Hiç de öyle değil. Onlar belirliyorlar. Öyle kaçamıyorsun da yani. <gülüyor> kaçamıyorsun da çok beğeniyorum bu durumu. Bu keyifle seyrediyorum. Bizden farklarını görüyorum. Ee, yani bu benim yaşlılığımı hatırlatıyor biraz ama olsun canım ne yapalım yani. O, o da bir o da bir hakikat. Biz ömrümüzün ilk 59 yılını böyle geçirdik. İkincisinde biraz daha kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Hepsi bu. Benim ben Sizden çok ümitliyim. Gençlerden çok ümitliyim. Sizlerden daha genç olanlardan daha da çok ümitliyim. Asla pesimist, asla karamsar olmadım. O kadar ürkütücü malzeme, done olmasına rağmen ee, yok. Yani o, o iş öyle değil. Sus, o iş öyle değil. Susuya benzer. Sus, susuya benzer. Eninde sonunda biz kendimize layık olduğu veç ile ee, yaşayacağız, yaşatacağız. Ee, noksanımızı gidermek, kusurlarımızı görmek, telafi etmek için biraz daha gayretimizi arttırmamız gerekebilir. Ee, bize de dua ediniz dediğimde gençler soruyorlar nasıl dua edelim hocam? Sevdiklerinizle bir an önce kavuşmanız için dua etsek ne dersiniz falan diyorlar. Sizin sevdikleriniz <gülüyor> öbür tarafta ya diyorlar falan. Mikrop dedim öyle dua olmaz. <gülüyor> Ölürken gülsün diye dua et dedim, Delikanlı soruyor. Ee, neden dedi. E, son gülen iyi güler. <gülüyor> Ondan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de. Eksik olmayı. Sayın rektörümüze ve yönetimine engelli öğrenci engelli birimine ve toplumsal sosyal hayatı destekleme topluluğuna ve burada bizi dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize ümidimiz, arzumuz inşallah Hayati Hocam'la önümüzdeki yıllarda da böyle en azından bereketli nisan yağmurunun mevsiminde bereketli sohbetlerde yeniden buluşmak üzere hoşçakalın sevgili öğrencilerimiz bu kadar güzel bir sohbetten sonra ben bir çift laf etmeyeceğim yani sadece katılımınız için çok teşekkür ediyorum hakikaten çok bereketli ben çok azına katılabildim büyük bir kayıp içerisinde olduğumu hissediyorum sizin bu tür her türlü <gülüyor> faaliyetlerinizi desteklediğimizi biliyorsunuz Hayati Bey'e ve Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ben de onların son olarak söyledikleri o görüşlere katılıyorum. Biz sizden ümit varız bizim kusurumuz olabilir ama geleceğimiz sizlerle çok daha parlak ve güzel olacak diye düşünüyorum. Sağ olun diyorum, var olun diyorum. Allah zihninizi, bahtınızı açık etsin.